Abdullah bin Amr radıyallahu anhu'dan tahric etti hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Zulhwayra meselesinde ona geldiğinde işte adil oldu dedikten sonra Amr radıyallahu anhu'nun kafasını vurmak istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki da la da'uhu la haydhu onu bırakın diyor. Fe innehu sayakunu lehu şî'atun onun diyor bir şiası olacak yani taraftarları olacak. Onun yolunu izleyenler olacaktır diyor. Yetemmequnu fi'd-din onlar dinde taammuk sahibi olacaklar. Hatta yahrucu minhu. Taki dinden çıkıncaya kadar. Keme yahrucu sehmu mine ramiye. Ok hayvandan çıktığı gibi onlar da diyor dinden çıkıncaya kadar onlar dinde taammuk sahibi oluyor Taammuk yani dinde derinleşecekler. Çok inceliklerine dalacaklar ve dinde katılaşacaklar. Dinde bir taassuba girecekler. Dinde artık yani kendi anlayışlarında, kendi dini anlayışlarında, o kendi dini derinliklerinde inatlaşacaklar. Taammuk bu. Yani tamamıyla katılaşmış, sertleşmiş bir taassup içinde. Ve öyle bir taassup ki, hani size son derste de bahsetmiştim, konuşmaları, kendi davaları, sen yani öyle bir taassup ehliydi ki bu hariciler veyahut öyle bir taassup ehli ki hariciler, sen onlara yani delilini güneş kadar aydın versen, kabul etmezler. Yani kendi görüşleri, kendi doğruları, kendi anlayışları, kendi dini anlayışları bu doğrudur. Onun dışında hiçbir şey makbul değildir. Yani apaçık delil getirsen, apaçık yani Allah'ın Aziz ve kavlini getirsen, Resulü Aleyhisselatü'nün açık ve net, sarih bir hadisini getirsen, kabul etmezler. Yani o kendi görüşlerinde taş gibi ol, taş gibi. Hiçbir surette ondan vazgeçmek Dönmek yoktur. Dolayısıyla yani o şimdi bunları diğer şeylere birleştirdiğin zaman yani ulemaya itibar etmiyorlar. Dolayısıyla zaten bir muşitleri yok. Pekala kime tabirler? Kendi akıllarına tabirler. Kendi akıllarına göre sadece Kur'an'dan besleniyor. Kur'an'ı yani kendi akıllarına göre tevil ediyorlar. Oradan bazı hükümler çıkarıyorlar. Ve bu görüşlerde de tamamıyla taassuba giriyorlar. Mutaassip oluyorlar. O zaman bu böyle olunca o zaman ne doğrudan kapanıyor yani şimdi böyle bir kişi bir gözünde bulundurun ki bu, bunlarla biz de şu zamanda karşılaşabiliyorsun şimdi böyle bir kişiyle sen karşı karşıya geldiğin zaman artık ne söz konusu olmaz ve islah mümkün değil yani islah nasıl mümkün değil islah mümkündür ama islah nasıl mümkün değildir munazara yoluyla artık islah mümkün değildir. Yani sen böyle bir insan ile oturup ona bir şey anlatamazsın. Çünkü senin, anlattığı, yani senin anlattığın doğruların en doğrusu dahi olsa senden kabul etmiyor ki. Yani senden gelen bir şeyi kabul etmediği için sen böyle bir insanı artık anlatma, tebliğ, izah, işte munazara yoluyla sen böyle bir insanı artık bir şey anlatamazsın. Kabul etmez. E şimdi bu bir muşkule. Yani sen haktan sapmış olan birisine doğruyu anlatmak istiyorsun. Lakin doğruyu kabul etmiyor çünkü kendi görüşlerinde taassuba girmişler ve taammuka girmişler. Yani onları artık o görüşlerden zerre kadar uzaklaştırmak veyahut da o görüşlerin hakları şüphe oluşturabilmek mümkün değil. Ha şimdi bu tabi bir, bu bir zarar. Lakin bu zarar eğer kendi dairelerinde kendi içlerinde kalıyorsa o zaman bu zarar en azından hani başkalarına geçiş yapmadığı için çok da büyük bir mesele değil. Yani mesela tebliğciler de böyledir. Tebliğ cemaatin elemanları da aynen böyledir. Tebliğ Bir tebliğciye hiçbir şey anlatamaz. Tebliğci o altı sıfatı vardır. Altı sıfat dini yani o altı sıfat içine bilir. O altı sıfatı anlatır. Onu işte yaşar. Ondan sonra işte o tertipleri var. Ayda bir üç gün çıkıyorlar. Ömürlerinde bir kez Allah'a dört ay çıkıyorlar. Senede bir kez. Bir işte dört haftam öyle bir şey, öyle tertip, tertipleri var. Ha bunu yerine getiriyorlar, dinleri bu. Din bu yani. Ha sen onlarla gitsen bir şeyler konuşsan, al, yani anlatmaya çalışsan senden almazlar. Çünkü seni hidayet üzere görmüyor. Çünkü hidayet üzere kendisini görüyor. Yani o hidayet üzere doğru yolda süluk eden o. Sen sapmış olansın. Dolayısıyla senden gelenler zaten makbul değil ki. Veyahut da sufiler de böyle. Sufiler de aynı şekilde senden gelen şeyleri kabul etmiyor ki. Yani münazarıya açık olan insanlar değil. Sen onla istediğini anlat. Hani sen ya tartış tartışır veyahut da tartışmaya girmemek için bir şeyler söyler, kapatır. Veyahut da sana işte evet şöyle böyle der. İşi geçiştirir. Ama şimdi tebliğciyle sufi mesela yani bunlar da aynı durumda yani bu manada. Lakin savaş ehli değiller. Yani savaşmıyorlar. Muhalife karşı savaşa girmiyorlar. E şimdi sen ama hariciler, hariciler hem münazara yolunu kapatıyorlar, münazara yapamıyorsun, dil ile hakkı artık aktaramıyorsun. İkincisi alamlar yani o kendi görüşlerinde taassuba girmişler ve ikincisi o görüşlerinde karşı tarafa silah gücünü icbar ediyorlar. Ya kabul edeceksin, ben gibi olacaksın ve hatasını öldüreceğim. E şimdi böyle olduğu zaman şer, o zaman yani o şer'in önünü kapatabilmek için, onu ıslah edebilmek için tek çare ne kalıyor? Savaş Amerikalı, kalıyor. Savaş emri. Dolayısıyla yani Allah-u Alim yani benim anladığım kadar dolayısıyla yani şu vasıftan ötürü yani hariciden şu halinden ötürü kendi o dini anlayışlarında tamamıyla katılaşmaları, katılaşmaları ve hiçbir şekilde yani vazgeçme ve taassuva düşmeleri artı ama bu vasıf sadece kendi çünkü bu vasıf Başka bir dar fırkalarında var ama artı yani aslen savaş emrini ilzam eden vasıf ne? Muhalefi tekfir edip muhalefi karşı savaşmaları. Çünkü artık onların şerini iptal edebilecek, onların şerini öne geçebilecek başka bir imkan yok. Sen adamla oturup da ona bir şey izah edemiyorsun ki. Yani senin yaptığın yanlış bak gel ihtilafımızı şeriyete arz edelim. Aramızda Kur'an ı sünnet hükmetsin diyemiyorsun. Bunu kabul etmiyor. Ne diyor sadece diyor ya bana itaat edeceksin ya da öleceksin. E şimdi böyle olunca o zaman tek çare ne kalıyor? Tek çare savaş kalıyor. Dolayısıyla da Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yani haricilere karşı savaşmayı emretmiştir. Çünkü dinde böyle bir yani inatlaşma taassup var ve artı ve savaş emrinin gerektiren asıl vasıf ne? Muhalife karşı yani savaşa geçip girmeleri, muhalife tekfir etmeleri. Ondan sonra da muhalifi tekfir ettikten sonra da savaşı, muhalifin canını ve malını kendilerine helal görmeleri. Yani mesele burada asıl. Yani bir o dinde taammuk sahibi olmaları artı artı ikincisi ve asıl yani savaş emrini gerektiren vasıf bu. Savaş emrini gerektiren vasıf bu. Muhalifin, muhalifin canını ve malını kendilerine helal görmeleri. Ve sebep yani o canını ve malını helal görmelerinin illetine muhalif olması. Mesele o. Başka bir şey değil. İnşallah onun tarihi şeysinde de size okuyacağım. Yani sadece muhalefeti başka bir şey değil. Muhalefeti. Yani eğer benden değilsen, benim karşımda duruyorsan o zaman canın malın bana helaldir. Bitti. E şimdi böyle bir yapıya sahip olduğu zaman bir fırka, o zaman buna karşı tabir etmek lazım. O zaman buna karşı savaşmak lazım. Onun için zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da böyle bir fırkaya karşı savaş emrini vermiştir. Ha muhalifin, şimdi muhalifin tekfir meselesi. Dedik bir yani dinde tamuk ta sahibi olmaları. Bu haricilerin önemli vasıflarından birisi. İkincisi muhalifi tekfir etmeleri. Muhalifi tekfir etmeleri. Yani bu ulema arasında ve zaten yani şey harici fırkasında da meşhur olan vasıftır. Ancak ne diyorlar? Ulema bu muhalifin tekfiri ne zaman ortaya çıktı? Bunda ihtilaf halindeler. Mesela Ebu'l-Hasr'ın eş'ari rahimullah ondan sonra bu Abdülkahir el-Baghdadi gibileri ve özellikle ibadilerin, yani ibadi kaynaklar bu muhalifin tekfir meselesini şeye bağlarlar. Nafi bin Ezrak'a bağlarlar. Yani muhalifin tekfiri diyorlar Nafi bin Ezrak'tan sonra söz konusu oldu. Yoksa ondan evvel muhakkime fırkasında asli Haricilerde. Bunlarda muhalifin tekfiri yoktu diyorlar. O muhalifin tekfir meselesini Nefim'in Ezrak'ı sokmuştur. Onun akabinde de zaten ihtilaflar vakit olmuştur. İşte kimisi bunu kabul etmiş, kimisi ayrılmış vesaire. İşte Necdet geçenlerde bahsettiğim gibi. Necdet bin Amr filan bunlar da ayrıldı vesaire. Bundan ötürü. Bu bir görüş. Diğer bir görüşe göre yani muhalifin tekfir meselesi, muhalifi tekfir etme meselesi muhakkime fırkasına da var. Yani asli asli haricilerde de yani Nahrawan ehlinde de vardı. Ve doğru olan Nahrawan ehlinde vardı yani. Nahrawan ehli yani asli hariciler muhalifi tekfir ediyorlardı. Bunda birkaç e, şey size getirdim. İmamı Taberi Rahimullah'ın tarihinde Ali Radıl anhu Nahrawan harura ehli Nahrawan'a indikten sonra Nahrawan'da birkaç kişi öldürmüşlerdi. Aralarında işte Habba bin Arat Radıl Anhu'nun oğlu Abdullah da olan e, birkaç kişi öldürüyorlar. Bunun akabinde Ali Radıl Anhu Nahrawan ehline elçiler gönderiyor. Onlardan bir işte o o elçilerin gene yani o elçilerin şeysi talepleri Nahrawan ehlinden. Bak düşünün o zaman Nahrawan ehli yani Nahrawan'a inmişler, hatta kan akıtmışlar. Ali Anhu o zaman onlara diyordu ki bize yani bu olayı yapmış olanları verin, teslim edin. Biz kısas alalım. Yani bunları öldürelim. Sonra bizim yani Şam'a ordu hazırladık. Oraya çıkacağız. Yani Şam'a doğru çıkacağız. Hatta Gays bin saat bin Öbederad'in Anhu'yu gönderiyor sahabeden. O diyor ki yani siz de diyor tekrar orduya dönün. Yani onlar sizin düşmanınız, bizim de düşmanımız diyor. Yani Şam ehli için. Tekrar orduya dahil olun diyor. Yani Tahalen bak yani tahalen şey yani aslen, yani Ali radül anhu ve İslam ordusu e, aslen onların yani orduya geri dönmeleri taraftarlar. Halbuki Nahrawan o olaylar vuku bulmuş. Yani o kan akıtılmış. Elçi gönderildiğinde onların sözü şöylece Onlar işte o katilleri istiyorlar. Onların cevabı şöyle diyor ki, Dediler ki, Biz hepimiz onların katilleriyiz. Biz hepimiz onları öldürdük. Ve kulluna nestahillu dimâ'ehum ve dimâ'ekum. Kulluna nestahillu dimâ'ehum ve dimâ'ekum. Ve hepimiz onların ve sizin kanınızı helal kabul ediyoruz kendimize. Yani bunu Nahravan Ehli söylüyor. Nahravan Ehli gelen elçiye diyor ki, burada öldürülmüş olanları biz hepimiz öldürdük. Hep beraber öldürdük. Ve hepimiz de onların ve sizin, yani gelen elçiye sizin kanınızı kendimize helal kabul ediyoruz. Yine İmam Tabari rahimullah'ın işte tarihinde naklettiği olayda, Qais bin Saad bin Ubeda, anhu, yu gönderiyor, Ali aradil anhu bu nahravan ehline, onları hitap ediyor ve diyor ki ya yani ey Allah'ın kulları, o xurcu ilayne talibetine minkum, Sizden istediklerimizi bize verin. Yani ne istiyorlar? O Katiller istiyorlar. Vadhulufu hadzal amr allazi minhu kharajtum. Sonra da diyor sizin terk ettiğiniz, çıktığınız o emirden tekrar geri dönün. Yani itaatten çıktınız tekrar itaate geri dönün. Ve'udu bina ila qital aduyna aduwikum. Bizim ve sizin düşmanımız olan yani Şam ehline karşı savaşa geri dönün diyor. Bu kim? Ukeys bin Sa'd bin Ubeyd'dir adından. Sonra diyor ki fe innakum raqibtum azimen min al-amr. Siz çok büyük bir işe giriştiniz, çok büyük bir iş yaptınız. Diyor ki o zaman ehli hitaben diyor bunlara. Teşhedûne aleyne bir şirk. Bizim, yani bize şirk ile, bizim şirk üzere olduğumuzu söylüyorsunuz. Buna şahitlik ediyorsunuz. Nahravan ehli hitaben diyor ki siz bizim şirk üzere olduğumuza şahitlik ediyorsunuz. Ve şirkul zulmün azim. Şirk çok büyük bir zulümdür. Tesfikûne dimel muslimîn ve teaddûnehum muşrikîn. Müslümanların kanını akıtıyorsunuz, onları müşrik görüyorsunuz çok açık, açık yani Kesbin Salbün Ubeyd Radıd Anhu Nahrawan ehlin hitaben diyor ki siz diyor Müslümanların yani Müslümanları müşrikler olarak görüyorsunuz ve bunun içinde kanlarını akıtıyorsunuz öldürüyorsunuz. Sonra bir yine bir olay anlatıyor İmam Taberi Rahimullah. Bu da Karala bin Kaabel Ensarî Radıd Anhu Ali Radıd Anhu'nun bu Kufe bölgesine tayin ettiği mesullerden birisi bir olayı yazıyor Ali Radıd Anhu'ya. Mektup gönderiyor yani. O mektupta da bir olayı anlatıyor. Olayda da diyor ki Kufe tarafından diyor atlar geldiler diyor. Bu Nufir. Nufir o zaman yani Nufir ya, ismi Nupir ne diyorlar. Şu anda antik bir şehir bu Irak bölgesinde. Kufe'den o taraflara doğru atlar geldiler diyor. Bunlar orada o bölgenin ileri gelenlerinden Zazan adında birisine rast geliyorlar o bölgenin ileri gelenlerinden birisi. Bu da bu Nufir şehrinden geri dönerken böyle bir karşılaşma oluyor. Şimdi onları, onu durduruyorlar. Bu atlılar. Yani tabi atlılar kim olduğu malum değil. Bu mektupta yazıyor. E, Karada bin Ka'b. E, Radül Anhu. Ali Radül Anhu yazıyor. Diyor ki, şöyle dediler. Dediler ki, e, ente kafir. Yani o atlılar, o Zezan adındaki o kişiye diyorlar ki, sen Müslüman mısın kafir misin? O da diyor ki: "Fekale bela ene muslim." Bilak istiyor ben diyor. Müslümanım. "Kalu dediler ki: "Feme kavluka kafi Ali?" Pekalesin Ali hakkında sözün nedir? Ne dersin Ali için? Ali radıyallahu anh. Diyor ki: "Kâl ekulu fihi onun için, Hayır söyle konuşurum. "Ekulu innehu emiru'l mu'minin. Ekulu innehu emiru'l mu'minin ve seyyidü'l beşer." Derim ki o müminlerin emiridir ve yani şu zamanda, beşerin efendisidir. Fakat ona dediler ki ona kafir teyadu Allah. Sen, ey Allah'ın düşmanı, sen kafir oldun. Bak, mesele ne? Kim ol? Yani kim olduğunu bilmiyorlar. Yani sen kafir misin Müslüman mıdır? Diye sordular adam Müslümanım diyor. Ali hakkında ne diyorsun diyor? Diyor ki Emirül Mu'minindir ve beşerin efendisidir yani şu zamanda şu şu zamanda beşerin efendisidir. Bunun için diyorlar ki sen Allah'ın düşmanısın kafir oldun. Yani kafir olmasının sebebi ne? Ali Radül Anhu hakkında hayır konuşması. Ali Radıl Anhu'yu yani kötülememesi, ona karşı durmaması onun küfrüne sebebiyet verdi. Diyorlar ki Kafar tayı Allah, vallah thumma hamalet alayhi asabatu minhum faqatauhu. Sonra onlardan bir grup ona saldırdı ve kestilerdi. Ölümse yani onları <gülüyor> tekfir ediyorlar bir. Çünkü Ali hakkında kötü konuşmuyor, Aliimet ediyor. İkincisi kafir ol, kafir ya. Kafir olduğu için de ne diyorlar? Kesiyor, öldürüyorlar. Yani muhalifi saf adamdan hiçbir küfür görmemişler, hiçbir şirki yok ama ne muhalif yani. Muhalif olduğu için ne diyorlar? Öldürüyorlar. O vacedu ma'ahu raculan min ehli İleri gelen birisi ya. Yanında da zimmi birisi var. Ona diyorlar ki fe ma ente Yani sen kimsin? Kâle raculumun ehl zimme. Ben zimmi birisiyim. Kâlu emmâ hâze felâ sebîl-alih. buna diyor buna, buna, buna dokunamayız diyorlar. Buna dokunamayız. Çünkü zimmi ya. Zimmi olduğu için hani şeriatı i ikame diyorlar ya zimmiye dokunamıyor. Dokunamıyorlar. Fe akbale ileyne zâlike zimmi. İşte bu zimmi diyor bize geldi diyor. Karaza bin Kâb. فَاَخْبَرَنَا هَذَا الْحَابَرُ Bize bu haberi verdi. Yani bu haberi aktarın işte bu zimmi. zimmi bırakıyorlar. Müslüman'ı öldürüyorlar. Ali radül anhu'yu kötülemediği için, ona muhalif olmadığı için onu öldürüyorlar. Zimmi'ye ise diyorlar ki buna dokunamayız. Bunun canı bize haram kılınmıştır. Sonra zimmi işte geliyor ve bu haberi aktarıyor. قَرَازَ بِنْ كَابْتَ رَضَ ee, bu olayı Ali Radül Anhu'ya yazıyor ki diyor ki yani bize söyle ne yapalım bu konuda. Buna nasıl cevap verelim. Ha şimdi görüyorsunuz yani bu, bu kısalar şimdi bu üç anlattığım bu üç kısa bunlar doğrudan şeyin Harura ehlinin nahravana indikten sonra va vakı oluyor. Nahravana iniyorlar ve nahravanda birkaç kişi rivayetler yani değişik rakamlar aktarıyor ama yani birkaç kişi öldürdükten sonra Ali Radül Anhu, yani kan attıktan sonra aliradil Radül Anhu artık elçiler gönderiyor bu Nahravan ehline ve bu yani konuşmalar aralarına cereyan ediyor. Ve bütün konuşmalarda Nahravan ehline yani kim olursa olsun o gelen muhalif ise kafirdir. Muhalifetinden ötürü. Yine bu kısılardan, olaylardan birisi de Kubbe kırışalta bir Rahimullah'ın ektisamında <gülüyor> anlattığı ve başka kaynaklara geçiyor. Belkâvi filan bunlardan naklediyorlar. Ubaid bin Kurt raddir anhu sahabeden. O da bir gazveden dönerken ahvaz taraflarında ezan sesi duyuyor. Ezan sesi duyunca ezan sesini doğru yöneliyor ve oraya doğru gidiyor namaz kılma cemaatinin namaz kılmak için. Bir de bakıyor ki ezarikaların karşısına çıkıyor. Yani ezan okumuş olanlar ezar kalar. Onların arasında kalınca bunlar diyorlar ki ona Majebeke ya adu Allah. Ey Allah'ın düşmanız. <gülüyor> Niye geldin sen? Ne işin var burada? Diyor ki M'a antum ya iqxati. Yani <gülüyor> diyor ki yani ne oluyor kardeşler? <gülüyor> el el müfateh ilim üçdür. Ondan sonra işte ayet yani Kur'an, Sünnet ve icma. Oh. Sen Müslüman ol yani. Sen ezana geliyorsun yani. Namaz kılmak için geliyorsun. Onların sana şeysi, karşılamaları Allah'ın düşmanı ne istiyorsun? Niye geldin? Ona diyor ki onlara deyim "Ma entum ya ihwatiyenin." Yani ne ne oluyor? Kardeşler deyince onlar diyor ki karu ente akhu şeytan." Sen şeytanın kardeşisin diyorlar. Sen şeytanın kardeşisin. Doğru dayanması lazım. Ondan fazlası gereksizdir. Gerek diyorlar. Onun ardından diyor ki ''Ma terdauna minni bi me radıyabihi sallallahu aleyhi ve sellem'' ''Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden kabul ettiğini benden kabul etmez misiniz?'' diyor onlara. Onlar diyorlar ki ''Ve eyyü şeyin radıyabihi mink'' ''Senden nedir o?'' Yani ne kabul ettiği nedir?'' Diyor ki ''Eteytuhu ana kafir'' ''Ben ona varmıştım kafir iken'' Yani ben kafirdim onun yanına gitmiştim. ''Fe şehittu en la ilahe illallah ve enhu Rasulullah ''Ve...'' Allah yani la ilahe illallah ve onun da Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmiştim diyor. فَخَلَّا anni Beni bıraktı. Yani o, şimdi o sahneyi bir düşünün. Yani İslam için savaşıyor, gazveden dönüyor. Ezan sesini duymuş, ezana doğru gidiyor. Müslüman olduğu ortada belli yani. Onlar diyorlar ki sen şeytanın kardeşisin seni öldüreceğiz. O da diyor ki yani hani benim için diyor ben zamanda kafirdim. Kafirdim yani Allah'ı inkar ediyordum, Resul'e düşmandım. Kafirdim. Bu haldeyken ben Resulullah'ın yanına gittim Aleyhisselatü selamın ve ona dedim ki La ilâhe illallah Muhammedur Resulullah beni bıraktı." diyor. Yani siz böyle yapmaz mısınız yani? Sizin yani siz onun benden kabul ettiğini siz kabul etmez misiniz? Bir de bu ne ifade burada ne ifade ediyor? Yani ben onu görmüşüm. Yani sahabe. Sahabe bir insan yani. Ne diyorlar? "Fehâdû fekatlûhum." Allah'lar öldürdüler. Bu olay Hicri 41'de vaki oldu. Yani Ali Radül Anhu'nun ve şehadetinden bir sene sonra. Yani bunlar neyi, hepsi neyi gösteriyor? O zamanki yani haravan ehli muhalifleri tekfir eden muhaliflerin kanunu manlı kenden helal gören bir fırkaydı. Dolayısıyla hariciler de asıl yani asli hariciler yani o kök hariciler de bunlar da muhalifi tekfir ediyorlardı Dolayısıyla doğru olan yani şeyinde e, muhakkimenin de ah, muhalifleri tekfir etmiş olması ve canlarını mallarını kendi helal görmüş olmasıdır. Dolayısıyla yani dediğim gibi o dinde taammuk sahibi olmaları işte şu vasıfla birleştiği zaman o zaman artık tek çaresi savaşmak. Tek çağrı öldürmek. Çünkü şimdi sen bu şer'i nasıl def edeceksin? Konuşamıyorsun, izah edemiyorsun. Yani bir araya gelip tartışamıyorsun. münazara ortamı yok. Aynı zamanda artı adam senin sadece kanını istiyor yani yani senin için onun senin ile diyalog ortamı konuşma hayatı e, muskülünün kaldırma e, yolu tek bir yol var senin ölümün seni öldürecek yani ya ya sen tövbe edeceksin yaptıklarından tövbe edeceksin vazgeçeceksin onun gibi olacaksın bir adam ama ölecek seni başka bir hal yolu yok. E şimdi böyle bir zihniyete sahip olanla senin ya yani ne yapacaksın? Tek çağrı ona karşı savaşmak yani onu öldürmek. Yani o fitneyi kökünden yok etmek. Çünkü başka başka bir ıslah yolu yok. Dolayısıyla işte bu fırkaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş emrini vermiştir. Hatta ben onları ulaşsam diyor, onları öldürürüm diyor. Ha çünkü başka ıslah durumu yok yani. Son olarak da bu vasfın yani eee bu buvasın içerisinde hariciler için yani yine onlara mahsus önemli özelliklerinin birisi işte bu kısada geçtiği ya da ondan evvelki kısada geçtiği gibi şirk ehlini terk etmeleri ve müslümanları öldürmeleri. Şirk ehlinin yani kanları, malları hariciler için yani haramdır. Ona ondan ellerini çekiyorlar. Ama şeye gelince müslümanlara gelince müslümanlarda hiçbir şeyi bakmıyorlar. Dolayısıyla bu da yine çok önemli vasıfların birisi. Zaten Resulullah Aleyhissalatu vesselam da onlardan bahsederken yok yakturunu İslam, mu edauna ehlel -ehl auzan müslümanları yani İslam ehlini öldürürler ve şirk ehlini terk ederler, bırakırlar. İmam İbnü'l-Müctehidi rahimeullah da şöyle diyor. يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان لان اضربتهم لاقتلوهم قتل عات رسول الله صلى الله عليه getirdikten sonra diyor ki bu hadis nattu sair el haricin diyor bu diyor bütün yani rafiziler ve diğerleri gibi yani hariciler خارجler gibi haricilerin diyor vasfıdır fe onlar kıble ehlinin kanını helal görüyorlar لِأَتِقَادِهِمْ أَنَّهُمْ مُرْتَدُّونَ Çünkü onları murtet görüyorlar. Yani kıblehini yani murtet gördükleri için kanlarını kendilerine helal görüyorlar. اَكْثَرَ مِمَّ يَسْتَحِلُونَ مِنْ دِيمَ الْكُفَّارِ Eğer senin bu davetini kabul etmezlerse bil ki onlar sadece heva ve heveslerine uymaktadırlar. İşte kıble ehlinin canlı kendini hele görüyorlar. Çünkü onları murtet görüyorlar. Ve murtet bizim dinimizde kafire nazaran yani öldürülmesi daha muhimdir. Yani daha önce gelir. Dolayısıyla kıble ehilini yani Müslümanları tabii onların nazarında da bunlar murtet. Onların nazarında muhalif. Muhalif olma asibli kafir. E kafir ise murtet. E murtet ise o zaman öldürülmesi kafire öldürmekten daha evladır el المرتد de من غيره çünkü diyor murtet işte diğerlerinden daha şerli olduğu için onu öldürmek lazım dolayısıyla hariciler müslümanları öldürme hususunda çok gayretliler ve yani öldürme seviyesinde olmayan olmayanlar henüz yani o güce ulaşmamış olanlarda görüyoruz yani bizim mesela şu topraklarda bizim gördüğümüz hani buradaki hariciler temkin sahip olmadıkları için Tabii öldürme durumuna da giremiyor yani öldüremiyorlar ama nasıl görüyorsun sen buradaki harcilerin şeysini yani bu vasfın e, zahir olmasını sana yani cahillerle çok kolay bir şekilde temaslar kurabiliyorlar, oturup kalkabiliyorlar işte onlara yani onlarla sohbet edebiliyorlar ama sen adeta necissin Sana ne selam verir, ne selamını alır, ne senin seninle yani oturup kal nesenle oturur nesenle konuşur. Tam yani sanki seni gördüğü zaman yani habis bir şey görmüş gibi yani senden kaçar ve ne kadar yani zarar verebilirse onun onun şeylerini yap. Onun hesaplarının peşine düşer. Nasıl sana zarar verebilir? Ha dolayısıyla ne bunlar? Yani haricilerin vasıfları. Haricilerin tabi başka vasıfları da var ama yani en muhimleri bunlar. Bunlarda birincisine bir yani dedik. Savaş ehli olmaları, çok cesaretli olmaları. İkincisi çok abit olmaları, çok zahit olmaları. Üçüncüsü edip olmaları, yani hitabette çok güçlü olmaları. Belir yani belagatları üstün, fesahet ehl olmaları. Yani bu nasıl kendisini gösteriyor? Hitabetleri güçlü olmaları, çok etkileyici konuşabilmeleri, yani dili çok etkileyici kullanabilmeleri, karşı tarafa kendi davalarını çok etkili bir surette aktarabilmeleri. Ha, ikna edebilmeleri Bu sonra akılcı olmaları, tevilci olmaları kibirli olmaları yaşları küçük akılları kıt olmaları ulemaya büyükleri itibar etmemeleri. Bunlar hepsi haricilerin vasıfları yine dinde ne özellikle bunlarla beraber ne dinde tamuk sahibi olmaları. Ve bütün bu vasıflar kendi zatına büyük bir zarar büyük bir şer, ama bu vasıflar kendi yani sadece şu vasıflar savaş emrini gerektirmiyor. Çünkü bu yani bu vasıflar her ne kadar çok zarar da verse İslam ümmetine ama bir saldırganlık yani fiili manada bir saldırganlık içermediği için yani bunlara ümmet tahammül edebilir. Bütün bidat fırkalarına tahammül ettiği gibi yani bir, bir İslam idarı altında değişik değişik görüşler vardır. Farklı farklı yani bidat fırkaları vardır. Bütün bu fırkalar o İslami idarı altında yaşar. Çünkü fiili bir saldırganlığı yoktur. Ama işte şu son vasıflarla da var olduğu zaman işte o zaman artık ne savaş emri artık lüzumi oluyor. O da nedir? Muhalifin tekfiri. Muhalifin tekfiri. Ve muhalife karşı, yani muhalifin canın ve malın helal kabul edilmesi. Ve özellikle muhaliflerin içerisindeki muhalifler hani bu umumi bir kavram, genel bir kavramdır. Özellikle o muhaliflerin içerisinde hedef Müslümanlar olduğu zaman. O zaman işte ne? O zaman da artık yani savaş emri, e, öldürme emri artık ilzami oluyor. İlzami oluyor. Tabi bu savaş emrini kim verecek? ya bu savaş emri nasıl bu hukup olacak? İşte bu tabii ki doğru olan, Allah-u Alem biz bu derse girdiğimizde demiştim arkadan öne doğru yani arkadan girdik derse. Yani haricilerin hükmü hükmü nedir ondan girdik. Ve demiştik ki o zaman haricilerin hükmü noktasını ulema ihtilaf etmiştir. Kimisi demiş ki hariciler kafirdir. Kafir bir fırkadır. Dinden çıkmıştır demişlerdir. Ama ekser ulema dedik. Ekser ulema haricilerin kafir deyip değil Bağî olduklarında yani bidat ehli olduklarını söylemişlerdir ve üçüncü bir grup dedik bu haricileri tekfir etmiyorlar, bidat fırkası görüyorlar ama küfür noktasında tavakkuf ediyorlar dedik. Yani aslen kafir olmaları görüşüne ediyorlar lakin tavakkuf ediyorlar yani bu konuda yani kafirdir demiyorlar dedik. Bir de böyle bir üçüncü görüş var dedik, bir de dördüncü bir görüş var dedik. Onlar da bu hususta yani hariciler mutlak bir surete bakmıyorlar, tafsilata gidiyorlar dedik. Yani o ha, yani hariciliğe nispet edilen fırkanın vasıfların özelliklerine göre e, onlara hüküm veriyorlar dedik. Ve o zaman da demiştim ki yani Allah'ım yani doğruya yakın olan bu son görüştür. Yani haricilere böyle mutlak bir surette değil de vasıfları itibariyle bakmak. Yani hangi vasıflara haiz ise ona göre kafir de olabilir. ya da bidatçı olabilir. Yani bidatçı zaten yani bidatçı olma zaten buna ittifak var. Ama hani bidatçı olması bu işte şu muhalifi tekfir etme, muhalife karşı savaşma vasfıyla beraber geldiği zaman hüküm değişir. O olmadığı zaman hüküm değişir. Dinde artık yani onların dinden çıkmaları, yani dinde sabit olan şeyleri inkar kadar yani inkara kadar gidecek ki o zaman hatta küfür hükmüne girer. Yani neyse halleri ona göre hüküm almaları. Dolayısıyla Allah'ın raci olan bu. Çünkü yani biz şu derslerin sonucunda da şöyle bir şey gördük. O da muhim. Gördük ki harici dediğimiz yani hariciler olarak adlandırdıklarımız bunlar bir gelişme sürecinden geçiyorlar. Her bidat fırkası böyledir. Yani her bidat farkası muhakkak bir gelişme sürecinden geçer. Şimdi hariciler yani bu açı, şey açıdan baktığın zaman Allah-u yani dört merhaleden geçmişler. Dört merhale. Ve dört merhalede de farklı vasıfları var. Vasıflar farklı olduğu için farklı hükümler alıyorlar. Birinci merhale haricilerin bu Zul-Huvaysira temsil ettiği ve daha sonra İbn-i Mesud anhu ile bir Olay yaşanıyor Osmanlıların hilafeti döneminde hatırlarsanız, e, mescitte sabah vaktini halkalar kuruluyor. İşte orada tesbih yapıyorlar. Birisi onlara bir tesbih ve işte Allah'a ekber diyor dieler Allah'a ekber diyorlar. Onları İbn Mesud diyor ki zannederim ki diyor sizler işte Rasulullah Aleyhissalatullahu Vesselatüllahi bahsettiği yani haricilerdensiniz diyor ve hatta ravi o zaman diyor ki işte o halkalarda oturanların ekserini diyor biz diyor nahravanda gördük diyor. Yani bu bir, yani birinci merhale yani haricilerin birinci merhalesi. Bu yani İslam toplumu içerisinde bulundukları merhale. Fikri olarak, ahlaki olarak haricilik o zaman yani bu merhalede ahlaki bir vasıf. Ama yine toplum içerisinde yer alıyorlar. Ama kendi özlerinde bir aşırılık var, bir tamuk var yani yani dinde bir tamuk var. O tamuk ile ne diyorlar? Yani bazı noktaları aşırı gidiyorlar. Ama yine İslam toplumu içerisinde yer alıyorlar. İslam toplumundan ayrılmış değiller. Ha, yine İslam toplumu içindeler. Bu birinci merhale. Sonra bir sebep vakı olabiliyor. Mesela işte bu hakemlik olayı gibi ayrılma gerçekleşiyor. O da ikinci merhale yani harura merhalesi. Harura ehli oluştuğu dönem. Harura ey yani Harura ehlinin iki belirgin vasfı nedir? Birincisi münazareye açık olmaları, ikincisi de savaşmamaları. Hatırlarsanız o zaman hem Ali radıhallahu anhu Harura ehliyle münazara etti. Onun münazarası neticesinde yani binlercesi tekrar ayrıldı, itaat girdi, döndü. Sonra İbn Abbas radıhallahu anhu'yu da gönderiyor. O da yine onlarla münazara ediyor. Onun münazırı sonrasında da binlercesi ayrılıyor, tekrar itaate giriyorlar. Yani Harura zamanı, Harura ehlinin vasfında o taammuk henüz yani tam koyulaşmamış, yani tam taassup yok. Yani sen münazırı ile onları e, yine hakkı geri çağırabiliyorsun. Oturuyorsun, anlatıyorsun, konuşuyorsun, delillerini arz ediyorsun, deliler delilere tabi oluyorlar. Hatta o zaman İbnül Kavva diye birisi var. Ee, o Harure ehlinde o i̇bn Abbas Radül Hanım geldiğinde diyor ki bırakın bunu diyor yani. Bunla, yani Bununla tartışmayın. En şiddetlilerinden o da dönüyor. Yani bu münazara sonrası o da Ali Radül Hanım'a itaata geri dönüyor. Yani o Harure zaman yani Harure ehli böyle ama üçüncü merhale tabi bunun hep gelişme ha. Yani bir gelişme var. Olaylar vuku buluyor. ihtilaflar vaki oluyor. Tartışmalar münazara oluyor. İşte kimisi yani görüşlerini dönüyor ayrılıyor. Vesaire vesaire. Bütün bu yani bu iki, ikinci, mer üçüncü merhalede bu üçüncü merhalede Nahravan Ehli. Nahravan Ehli'nin özel iki en, yani en bariz vasıfları diğer merhalelere nazarın birincisi artık munazara açık değiller. Munazara yok yani. Artık yani hani bir e, sözlü bir ıslah yolu yok artık. Ha, aynı işte burada anlattığım gibi ne diyorlar? Elçiler geliyorlar diyorlar ki bize şeyleri verin yani. Bu ölümlere sebep olmuş olanları verin. Onlar ne diyorlar? Hepimiz öldürdük. Bitti. Onların kanı da bize helal, sizin kanınız da helal. Bitti. Yani bir artık, hani konuşma manası yok. Hepimiz, hepiniz, hepiniz musluksiniz. Hepiniz kafirsiniz. Hepiniz ölümü hak ediyorsunuz. Hepiniz şöyle böyle bitti yani. Hepiniz bugünlerde murtet diyorlar. Hepiniz murtetsiniz. Artık bir yani bir bir tartışma bir yani manazara ortamı yok artık. Sadece ne var? Savaş. Dolayısıyla nahravan ehlinin iki özel vasfı nedir? Bir, münazire artık açık değiller. İkincisi de ne? Savaşıyorlar yani. Yani Müslümanın canını, malını artık kast ediyorlar. Harura böyle değildi. Harura ehli henüz yani Müslümanın canını ve malını kastetmiyordu. Bu Nahrawandan sonra artık vakı oluyor. O nasıl? dördüncü merhalede Nefik bin Nefif bin Ezrak sonrası merhale. Artık Nefif bin Ezrak hani o yani ihtilafların vakı olması, ondan sonra işte diğer bidat görüşlerle işte karışmaları, yani esaslar meydana gelmesi, fırkalaşmaları vesaire, o da dördüncü bir merhale. Dolayısıyla yani haricileri Allah halim şu dört merhale gözünden bakmak lazım. Yani bizim şu zamanımızda mesela, yani şu Türkiye ortamında hariciler hangi merhaledeler? Birinci merhalede. Birinci bilemedin yani kimisi ikinci merhaleye doğru. Yani en, en çok şey ikinci merhalede. Yani şu anda şu Türkiye ortamındaki hariciler ekserinde yani ahlaki olarak hariciler. Ahlaklarında bir haricilik var yani. Ama bu mesela dile ulaşmıyor veyahut ameli amele ulaşmıyor. Yine Müslümanlarla beraberler yine işte İslam toplumu içindeyken yerlerini yani alıyorlar. Ama bir aşırılık var. Ve oturma yani harura mertebesine yükselmiş olabilirler. Bunlar da kendilerini İslam toplumundan uzaklaştırmış. Ama yine temasları var. Yani temaslar var. Kimi zaman tartışmalar tartışmalar vakii oluyor. Bir kopukluk var. İslam toplumunun kopmuşlar. Lakin yine temaslar gerçekleşiyor yani. Ama Nahrawan mesela Nahrawan şeisi, yani Nahrawan merhalesi. Bu mesaj yani işte şu Türkiye, Türkiye toplumunda yani Türkiye'de bu merhalede olan hariciler yok yani. Bunlar kimi bölgelerde yani var olabilir. İşte bu da zaten bizim yani konularımızdan birisi olacak. İnşallah yani gelecek derste hilafet cemaati Nahrawan mertebesine ulaştı mı ulaşmadı mı? Yani bu inşallah bunu daha detaylı inşallah değerlendireceğiz inşallah. Ben de siz, zaten size demiştim. Benim yani şu anda halen yani acizen anlayabildiğim kadar hilafet cemaati yani harura mertebesinde yani harura merhalesinde yani henüz o muhalife karşı savaşı ama tabi Adnan'ın bu son açıklaması bu işi biraz yani biraz değiştirdi Allah alem sizde belki duymuşunuzdur dinlemişsinizdir bu da yine o işte o güzel sözler ama fiiller tam zıttı yani söz ne? Tek cemaat olması lazım. Dava bu. Hoş, güzel yani bu dinde öyle yani. Dinde tek bir cemaat olması lazım. Ama bunun için yani fiil nasıl? Yapılan eylemle bütün Müslümanları darmadağın edeceğiz. Herkesi parçalayacağız, keseceğiz, bizi biçeceğiz. Ya bize itaat edeceksiniz, itaate gireceksiniz veyahut da öldüreceğiz. Acayip bir inşallah İnşallah yani gelecek derste artık dediğim gibi hilafet cemaati. Yani hangi merhalede onu inşallah geldi terti incelemeye çalışacağız inşallah. Muhammedin ve